E, merhaba, Su Hakkı e, programına hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nuray Yüce. Geçen hafta da yine e, damacana sularından bahsetmiştik. Ambalajlı tem... sulardan. Ambalajlı sulardan bahsetmiştik. 2012 Temmuz'unda e, bir skandal patlak vermişti ve suların çok kirli olduğu ortaya çıkmıştı. Gıda Güvenliği Hareketi raporu sayesinde. Şimdi bu hafta da e, o, geçen hafta ondan bahsettik. Raporun içeriğinden biraz bahsettik. Ne anlama geliyor? Bu haftada o rapordan sonra yayınlandıktan sonra neredeyse bir sene geçti üzerinden. Acaba neler değişti? Hükümet gerekli önlemleri aldı mı? E, gereken önlemler şirketler tarafından alındı mı? Bunları konuşmak üzere yine konuğumuz var yanımızda e, Mehmet Şensoy Gıda Güvenliği Hareketi'nden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk. teşekkür ederim. Evet devam edelim yani neler oldu Bu rapor yayınlandı büyük bir e, Olay oldu iki hafta boyunca Medya bundan bahsetti sonra tekrar Unutuldu evet maalesef <gülüyor> Biz... Belki bir şey yapabiliriz Aslında 2012'de Temmuz'da Meydana gelen skandal e, damacana Sularda 19 litrelik damacana sularda e, Yapılan bir Televizyon programının e, araştırması Sonrası ortaya çıkan hmm. e, Biyolojik atıkların olduğunu ifade eden Bir skandaldı Evet, evet. E, ama Gıda Güvenliği Hareketi e, ondan önce yapmaya başladığı bir araştırmayı daha sonra yayınladı. O ise e, suların e, yine işte PET e, diyebileceğimiz ambalajlı suların kimyasal ve radyoaktif kirliliğini içeren bir rapordu. E, i̇kisi ayrı e, şeyleri içeriyor, verileri evet. içeriyor. Hı hı. E, ama Gıda Hareketi'nin raporu hala güncel. Çünkü e, bu noktada e, neler yapıldığına ilişkin olarak bir şeyiniz var, takip sisteminiz var herhalde. Evet, takip ediyoruz. Hatta su firmalarından gelen verileri girerek e, raporumuzu, tablomuzu güncelliyoruz. Evet. E, sürekli. Web sayfasından buna ulaşabiliyoruz biz Tabii. de değil mi? Herkese e, açık zaten. Evet. GıdaHareketi.org'dan insana ulaşabilirler buna. E, şimdi neler değiştiği konusunda e, girelim isterseniz. Hı -hı. E, raporumuzu açıkladıktan sonra bir süre sonra, gerçek kısa bir sürede gündemden düştü e, fakat... Evet. İki e, hafta sürdü herhalde. E, maalesef. Böyle önemli konular e, çok çabuk gündemden herhalde. düşüyor e, maalesef. Ha, e, bu sürekli gündemde olması gereken bir konu olduğu halde. Şimdi bakanlık geçtiğimiz günlerde su yönetmeliklerinde değişikliğe gitti. Hı hı. Bu değişikliklerde... E, olumlu diyebileceğimiz e, incelediğimizde hı hı. yanların maalesef e, hani çok az olduğunu gördük. Daha doğrusu hı hı. değişikliklerde hani bir takım kelimeleri değiştirmişler yani burada bakanlık yerine kurum gibi kelimeler gelmiş hani hı hı. daha çok bunlarla uğraşmışlar. Hı hı. Bir de e, bazı e, hükümleri iptal etmişler yani e, yürürlükten kaldırmışlar. E, mesela örnek verecek olursak eski bir eski yönetmelikte 33. 33. maddenin son fıkrasında hı hı. bir su dolum tesisinde yıkama suyu ile dolum yapılan su haricinde başka su bulundurmak yasaktır yazıyordu. Bu mesela bunu kaldırmışlar yürürlükten kalkmış. Şimdi e, su firmaları daha fazla su bulundurabilirler. Bunun hani kanunen önü açılmış oluyor. Hı. Dolayısıyla e, kendi markalarına ...ruhsat aldıkları su haricinde... ...diğer sularla da dolum yapabilirler. Hı, yani, bu öyle bir kapıyı açıyor yani. Böyle bir şey düşünebiliriz. Zaten bir tesiste... Hı. ...hani birden fazla su dolduğunu biliyoruz. Var böyle şeyler. Yani bir tesiste birden fazla iki su, üç su... ...yani beş su dolan tesisler var. Hı hı. Bunu biraz daha açalım isterseniz. Yani bir kaynak suyu var diyelim. Bunu ruhsatlandırılıyor. Ama evet. aynı sudan birden fazla... E, isimli su marka e, çıkabiliyor diyorsunuz. Şimdi onu tam olarak e, yani bilemiyoruz. E, çünkü orada çok iddia etmemek lazım. Çünkü e, orada bir su tesisinde birden fazla su dolması e, o tesisin birkaç tane kaynak e, fabrikaya e, çekip e, farklı ruhsatlarla ruhsat farklı ruhsatlarla dolum e, yaptığını da düşünebiliriz. Hı -hı. Burada. Evet. Fakat e, bazı kaynaklar ruhsat yani bir ruhsatı var diyelim ki eğer öyle bir şey varsa ve bir test iki tane su dolduruyor ama bir ruhsatı var. Böyle şeyler de Hı. mümkün olabilir. Dolayısıyla evet. bir sudan bir ruhsatlı sudan iki tane ayrı markaya dolum yapmak yasaktır. Evet tabii. Hepsi için ayrı ayrı ruhsat gerekiyor Gerekir. sonuçta. Evet. Ama bir fabrikaya birden fazla kaynak çekmek, su çekmek bu sorunları beraberinde getirir. Çünkü her su için her kaynak için ayrı bekleme tankları yapacaksınız yani aynı makineden doldursanız bile farklı tanklar olacak tamamen Hı. farklı ishalatları olacak ondan sonra Hı. birbirine karışmaması gerekecek aynı zamanda her markaya ayrı ayrı dolum yaparken bunlar aynı makineden doluyorsa her ki öyle muhtemelen aynı fabrikada olduğu için evet. bunların etiketleri değişecek kapakları değişecek vesaire bir sürü şey değişecek yani bu sorunlu bir iş ...diye hı hı. düşünüyorum ben. Eğer bir fabrikada beş su doluyorsa... ...burada büyük sorun var demektir. Evet. Ha, bir fabrikada diyelim ki iki su doluyor... ...ve birisi içme suyu ise ne olacak? Yani böyle şeyler evet. de var. Var değil evet. mi böyle Tabii şeyler? Mesela bir fabrikada üç tane su doluyor... ...bunun birisi içme suyu. Yani ruhsatlı, ruhsatlı su. İki tane su doluyor ama birisi içme suyu. Yani kaynak suyu fabrikasında içme suyu nasıl doluyor? Nasıl dolduruluyor? Hı hı işlenmiş su yani içme suyu Tabii, dediğimiz. yani hani evet. kuyulardan çıkan sulardan bahsediyoruz. Evet. İşlenmiş Hı. su e, kaynak suyu fabrikasında nasıl dolabilir? Eğer evet. doluyorsa evet. o zaman e, kaynak suyunda da problem olabilir, içme suyunda da problem olur gibi şeyler insan aklına gelebilir. Şimdi bu yönetmelikte yapılan değişiklik bunun e, önünü daha da mı açar nitelikte? Yani e, siz şey diye ifade ettiniz. E, bir fabrikada ancak eee Nedir dediniz? Ee, dolum yapılabilecek su. Suyla biraz yıkama, yıkama suyu. Yıkama ee, Bulunabilir. bulunabilir. Bulunabilir. Eskiden. Hı. Şimdi hı hı. bunun e, şeyini genişletiyorlar. Bir bu başka su daha mı? Kaldırılmış oldu. Kaldırıldı. Hani. Kaldırılınca e, hı hı. o zaman başka sularda bulundurulabilir. Ya Zaten bu yasaldır normalde. Hani bir fabrikada ruhsatlı birkaç tane su bulundurulabilir. Hı hı, ruhsatlı evet. farklı kaynaklardan gelmek şartıyla hani farklı ruhsatları olan hı hı. bulundurulabilir. Fakat... ...bir fabrikadan dolum yapılmaz... hani bu sorunları beraberinde getirir... ...yani e, biz o zaman... ...bu işletmenin farklı suları... ...işte ilgili e, markalara... ...dolduracağını düşünebiliriz... E, ...eğer öyle yapıyor olarsa güzel olur... E, ...ama... Böyle yapmayabilirler de hani e, evet. böyle sorunlar var çünkü aklımıza gelebilir. Evet. Sonuçta o fabrikada her dolan e, suyun üstüne bir etiket yapıştırılıyor. Bu evet. etikette de o suyun bütün niteliklerini evet. e, gösteriyor olması Aynen lazım. Ama bu yöntemden yapılırsa eğer etikette yazandan içerik arasında farklı farklılıklar farklı olabilir. Yani hı hı. aynı mesela farklı tanklarda değil de hani tank kurmayabilir farklı Bekle, Bekletme alanı kurmayabilir fabrikalar. Ya yani bunları e, hani bunları bu konuları düşünmek lazım. Yani fabrikalar gerçekten bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar mı? Bunu tam bilemiyoruz. Tabii denetim Ama de zaten denetim var zayıf. mı? Biz bu zaten bunları sorguluyoruz. Hı hı. Eğer farklı hı hı. tanklar yapıp o tanklardan e, aynı makineden de olsa dolum yapıyorlarsa orada problem e, olmaz. Fakat farklı kaynak ruhsatları almış ama bir tanka geliyorsa bütün sular evet. bir bekletme odasında dolu, bekliyorsa, doluyorsa yani her bütün sular oraya akıyorsa o zaman 3 tane su diyelim ki birbirine karışıyor ve Tabii, o adım. sudan 3 tane ayrı marka da olması gerekirken normalde hı hı. bir markaya dolum yapılabilir veya farklı markalar olsa bile hepsi karışım yapılmış sudan kaynaklanıyorsa, doluyorsa evet. Burada suların değerleri de farklı olabilir. Tabii, yani. elementler her şeyi farklı de, gibi değil. E, Evet Ki, su satış noktalarında alınması ha, evet, lazım. Orada da şu problem ortaya çıkıyor değil mi? Zaten problemin ya da daha büyüten bir nokta. E, ruhsatlar e, suyun kaynağındaki e, değerlere göre veriliyor. Oysa satış evet. noktalarında bir denetim yok. Denetim de e, kaynakta mı yapılıyor? Denetim Ki, yani izleme... Fabrikadan, fabrikadan alınır numune hı hı. Su dolma, doluma geçmeden önce hemen oradan alınır evet. Zaten ayrı numune muslukları olur fabrikalarda Numune alınma yerleri falan vardır hı. Oradan alınır ve analiz yapılır Yani analizin e, piyasada yapılması gerekir diye düşünüyoruz hı hı. biz Tabii. yani evet Yani satış e, notalarında Satış bizim, notalarında. Satır, bizim eve gelirken ya da işte o ilgili bayide yapılması lazım analizin diye düşünüyoruz Çünkü hı hı. bakanlığın o açıkladığı dönemde şöyle ilginç şeyler oldu Su mesela kaynağında temiz olduğu halde piyasada kirli olabiliyor. O dönemdeki şeyi evet. hatırlayınız. Kaynağında su kirli fakat piyasadaki numunesi temiz. Evet. Hı. Böyle evet. bir şey olabilir mi? Bakın su kaynaklardan kirli çıkmış. Ama şişedeyken mucizevi bir şekilde temizlenmiş mi oluyor? Bayi'de su temiz görünüyor. <gülüyor> evet, evet. Böyle şeyler de ile karşılaştık. Hatta şey evet. de açığa çıkmıştı o dönem içerisinde. Bu numuneleri firmaların bizzatı kendileri ilettikleri e, evet, denetim de. için e, Hı -hı. ilettikleri ortaya çıkmıştı. Tekrar hatırlatalım o dönemde e, işte televizyon programının yaptığı araştırmada suların incelemeye alınan suların yüzde %75 75'i kirli çıkarken. Bakanlık da demişti ki evet kirlik çıktı ama yüzde üç civarında bir şey çıktı demişti. Yani evet. arada uçurumlar vardı evet. ve biz üç ayda bir denetim yapıyoruz diyordu. Biz Doğru. de hemen Yapıyorlar. soruyorduk, e, sormuştuk o dönemde de e, siz yüzde üçü nasıl buluyorsunuz? Yani nasıl e, Nasıl bir hesaplan, nasıl bir hesaplan evet. yapıyorsunuz ve niye şirketler size? getiriyor numuneleri. Siz niye gidip almıyorsunuz? Evet, Yerinde nüneyi, niye denetimi alıyorsunuz? Gönderirler yani. Evet. Hı -hı. Gerçekten bu analiz e, yani numune almada problemler var. E, bu yönetmeliklerde zaten bu yazıyor. E, nihayet olum yerinden alınır diyor <gülüyor> e, yönetmeliklerde. Evet. evet. Bir şart gelen ara verin. Evet. Bayar Şahin'den dinliyoruz. Borçka Hemşin. Sal tur biri birine bakar oyna bir oyna kollarcı bu olacak oyna bir oyna kollarcı bu olacak Çalar rumoni Duydum tulum sesini Ben de çalar rumoni Şu bizim gençlerimiz Oynar hemşin horoni Şu bizim gençlerimiz Oynar hemşin horoni Deşimurum kazan dipi kaynasın, vurum ateşim, vurum, kazan dipi kaynasın. Çalsın tulumcığı çalsın, kızlar hemşin oynasın. Çalsın tulunci, çalsın, kızlar hemşin oynasın. Oyna bir oyna, kollar çubuk olacak. Oyna bir oyna, kollar çubuk olacak. Koronda. Oyna... Evet devam ediyoruz gıda güvenliği hareketinden Mehmet Şensoy konuğumuz bu 2012 Temmuz'unda patlak veren skandaldan sonra ortaya yani o skandala neden olan skandalın ortaya çıkmasına neden olan gıda güvenliği hareketinin raporundan bahsediyorduk rapordan sonra bu raporun yayınlanmasından sonra bir iki hafta medya bu konuya değinmişti ondan sonra unutuldu gitti. Ee, bu rapordan sonra neler oldu çünkü üzerinden bir sene geçti ondan bahsetmeye devam edelim Mehmet Bey Evet Başka nelerden e, ne gibi değişiklikler oldu ee, Şimdi yeni e, hazırlanan yönetmeliğe göre yani değiştirilen yönetmeliğe göre e, Dediğim gibi bazı burada e, idari kısımda değişiklikler olmuş hı hı. Su, Suların idaresi konusunda Evet. İşte e, Türkiye Hak Sağlık Kurumu diye bir e, kurum var biliyorsunuz. Evet. Bakanlığın e, bu, tamamen bu yetkiler bu kuruma devredilmiş. Yani daha doğrusu bakanlıkta ama Hı -hı. artık sağlık kurumları ilgilenecek bu konularla. Evet bakanlıktan kurumlara geçiyor yani biraz. Bakanlığın evet. kurumları bunlar yani bakanlığa bağlı kurumlar. Tabii tabii. Evet. Bakanlığın Hı -hı. E, yerel teşkilatları diyelim. Evet bu kurum yapacak, bu konularla bunlar ilgilenecek. Dolayısıyla hani bakanlık e, tabirleri kaldırılmış, kurum tabirleri getirilmiş gibi değişiklikler var. E, bunun haricinde damacana suların e, önümüzdeki yanılmıyorsam 3 yıllık bir süre içerisinde bir geçiş süreci verilmiş ve bu süre içerisinde ...damacanlarda bir takip sistemi getirileceğinden bahsediliyor. Hmm. Evet. Değişiklikler... Dolum sayısını e, belli bir seviyede tutabilmek için... ...çünkü o şeyde daha önceki skandalda da demiştik ki... ...fazla sayıda dolum yapılmış evet, evet. damacanalara... ...ve bunlar da işte e, tahrip olmuş... ...bundan dolayı bir e, problemden karşılaştık demişlerdi... ...bu sınırı takip etmek amaçlı bir düzenlemeden bahsediliyor... ...uygulamaya geçmedi, bilmiyoruz nasıl evet. sonuçlar Hı -hı. doğuracak... Evet, dolum sayısı önemliydi fakat e, bu damacananın, ya e, daha doğrusu ambalajlı suların, ambalajlarının e, yani PET ve damacanaların e, yapısıyla alakalı şeyler, üretim yöntemleriyle alakalı problemler. E, biz e, bunlarla ilgili de e, açıklamalar yaptık. E, Dolun sayısının azalma, azaltılması ya da belli bir e, sayıda tutulması örneğin diyelim ki 70 doluma kadar izin veriliyorsa bir damacana da e, 60 dolum da hani uygun değildir yani ya da evet. 69 uygun da hani 70 böyle problemler var. E, Sadece esasında... tabii dolum değil örneğin o damacanaların saklanma yerleri. Güneş Hı. altında ya tutmayacaksın bakın, satış çıkın, noktaları. E, sokaklara Hı -hı. çıkın bakın şu anda bütün sular. E, güneşin sokaklarda, altında. <gülüyor> güneşin altında. Geçenlerde bir <gülüyor> yerden geçerken ya dedim orada bir bakkala. Yazık dedim şu suları dedim içeri alın dedim. Ya, ya da üzerine bir şey örtün gölge yapın dedim. Yani Hı -hı. bunu bizim insanlara nasıl satacaksınız. Bir de e, pet e, konusuyla zaten petler e, damacanadan. Daha masum bir şey değil. Evet. Daha evet. da kötü diyebiliriz pet için damacanadan. Petle asla su içmemek gerekir. Pet su. çünkü pet bir defa kullanımlık meselesi insanları yanıltmasın. Evet. Bir kullanımlık olması yanıltmasın çünkü petin yapıldığı ya da yumuşatmak için plastiği yapılan verilen o kimyasal madde tereftalat ya da fitalat diyelim PET'in açılımı zaten polietilen ile evet. Hı -hı. dolayısıyla bu fitalat maddesinin insanlar ne olduğuna baksınlar e, kendi nesillerini de tehlikeye atabilirler evet. e, atıyorlar dolayısıyla Hı -hı. E, bakınız e, insanların günümüzde üremenin geldiği noktaya bakılırsa eğer Türkiye'de kısırlık %35'e dayandı 35'ler civarında artık her evlenen 3 gençten çiften birisinin çocuğu olmuyor Evet. burada biz bu gibi maddelerin çok etkili olduğunu düşünüyoruz beslenmenin yanında hı hı, e, evet. çünkü Teksas'ta yapılan bir araştırmada e, şehirler arası yollarda kamyon kasalarında tır kasalarında nakil esnasında e, ısının 75 dereceye kadar çıktığı tespit edilmiş ve bu hı hı. yüksek ısıda gerçekten damacana ve petin e, üretildiği o maddeler BP olsun fitelat olsun Suya daha hızlı evet, geçebiliyor evet. ve evet. geldikten suyu sonra... Suyu bizim vücudumuza geçiyor sonra. Tabii dolum tesis, yani do, satış noktasında istediği kadar e, gölgede beklesin çok da önemli olmuyor yani. Evet. Olmayabilir. Evet. Bunları e, düşünmek lazım. Esasında cam e, önemlidir diyorum ben su için. Hı hı. Camşene Cam. ama onun da bir maliyet şeyi var unsur var yani aslında bu şeyle birlikte bu dolum süreleri bir defa verilebilir bir bu maliyet başlangıçta sonra <gülüyor> temizlenerek sonra hani, onu boşaltma yöntemiyle her her seferinde o damacaneye para vermeyeceksiniz geçince de suya para vereceksiniz evet. eğer veriyorsanız Hı. yani dolayısıyla e, bunu söylemek istiyorum bir de Ürünlerin ambalaj haricinde bizim raporumuzla alakalı Türkiye'deki suların standartları karşılayıp karşılamadığı konusunda evet, bir, bölüm. Hı hı. bir iki cümle edelim. Şimdi sularda biz incelediğimiz raporlarda analiz sertifikalarında mevzuatın izin verdiği değerlerin üzerinde toksik maddeler olduğunu gördük biz üzerinde. Evet. Heh, şöyle bir problem de var e, analizlerde ya da suyun analiz yapıldığı makinelerde diyelim e, küçüktür diye bir ibare var analizlerin üzerinde hı hı. ama bazı raporlarda bu yok bazılarında küçüktür diyor yani e, bunun bir standarda oturulması, oturtulması gerekir ve içinde ne kadar olduğunun tam bilinmesi gerekir biz bu küçüktürleri çok da fazla e, hı hı. dikkate almadık yani 0.2'den küçüktür diyor Evet, 0.19 da olabilir. Bu tabii. işte 0.01 de olabilir. Arada çok büyük bir fark var tabii. Yani dolayısıyla Küçük olması yeterli değil. E, tabii, dolayısıyla standartları karşılamayan sular var, Hı. Aşan sular var. Hatta e, Dünya Sağlık Örgütü'nün, e, Amerika'da EPA, Çevre, Çevre Koruma Ajansı, Avrupa Birliği EC 98 83 direktifi zaten bizim yönetmeliklerimiz de bu direktiflerin, Avrupa Birliği direktiflerinin e, birebir hani tercümesidir, çevirisidir diyebiliriz. Hı. çünkü hı hı. E, hani kendi piyasamıza ahar, e, ait fazla bir şey yok evet, birebir çevirisi diyorsunuz Çevir. <gülüyor> bu bir, bir, bu bir acriyet ifadesidir bu bir bağımlılıktır diyelim Yani kendisi bir madde bile koyamayacak kadar sonra da deniyor ki bizim yönetmeliğimiz Avrupa Birliği yönetmeliğinin aynısı diyorlar yani bunu söylüyorlar kendileri zaten ama o aynı olana da uyumlu bir şeyimiz yok denetim takip sistemimiz yok yani sizin araştırmanız aslında bunu ortaya çıkartıyor değil evet, mi? Tabii ki çünkü Zeka Benimsediğiniz kriterleri yani bakanlık diyor ki biz bir takım kriterleri benimsiyoruz ve bunlar da işte Avrupa Birliği'nde işte az önce saydığınız uluslararası standartları uygun evet. diyor. Ee, o kriterleri e, veri alarak suların e, raporlarını koydunuz. Analiz raporlarını evet. ve bunların uymadığını ortaya yani mesela çıkardınız. Mesela bir örnek vereyim ben. Mesela akrilamit diye bir parametre var sularda. 58 tane su, e, mesela Avrupa şey Amerika Epa'nın, Çevre Koruma Ajansı'nın standartlarına uymuyor. İşlerinden bir tanesi, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine, AB, Dünya Sağlık Örgütü'ye, Epa hiçbirisine uymuyor. Hı hı. Hani, bu bir örnek. Civa'da mesela bir tane su, hiçbir yönetmeliğe ya da hiçbir dünyadaki standartta uymuyor. Yani bunun gibi ayrı, ayrı da biz bunları e, çıkardık. Ve bakanlık bu, verdi bunların ruhsatlarını. Tabii bu bunlar suların... ruhsatlı sulardan bahsediyoruz. Tabii evet, yani, tabii. Tabi. Ruhsatlı evet. bu sular. E, Çelişki orada zaten. Evet gerçekten ee, suların içerisinde hani pestisitler var dedik pestisitlerde de mesela yönetmeliğe uymayan böcek ilaçları evet böcek e, zararlı ilaçları. yönetmeliğe uymayan 31 tane su varmış mesela evet. pestisitler konusunda pestisitler çok çeşitlidir yani yüzlerce pestisit çeşidi vardır ama biz toplam pestisitleri pes baktık burada yani hatta kamunun suları da var bilirsiniz Damacana olarak ya da ambalajlı olarak satılan evet, tabii. kamunun hmm. suları da uymuyor yani <gülüyor> kamunun kendisi derken şey diyelim belediyeler su belediyeler su satıyor. işletiyor <gülüyor> ee, Jandarman... aile ve sosyal politikalar Bakanlığı'nın suyu var. Jandarmanın var, polisin var. Jandarmanın, polisin suyları, suları o var. Sonuçta yani, bir kar e, amacıyla hareket ettiği zaman ister kamu olsun, ister özel zaten şirket mantığıyla hareket ediyorsa bunlar kaçınılmaz. Ama kamu bize sağlıklı suyu vermek evet. Yani Onun amacı su satmak, ha. para kazanmak değildir. Evet. Ee, burada bize sağlıklı suyu, içilebilecek suyu, çocuklarımızı içirebileceğimiz sağlıklı suyu vermek zorundadırlar. Su satmak, satarak suyu metallaşmasına. Ee, zemin hazırlayan ya da ona yardımcı olan bir kurum olmamalı kamu belediyeler veya devlet bakanlık bunları yapmamalı yapıyorsa o zaman bizim sağlığımızı ne kadar düşünüyor? Ee, burada e, bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir zamanlar biz e, musluklardan su içebiliyorduk. Bundan bir 20 sene önce. Ama artık tamamen ayrıldı. Hem zihinlerimizde ayrıldı hem de fiziksel olarak. Artık musluktan su içmek gibi bir şeyi kimse düşünmüyor. Sadece temizlik kullanıyor. E, çünkü bu konu biliyorsunuz e, görsel ve yazılı medya veya diğer yöntemlerle insanların zihnine iyice işlendi. Artık evet, evet, su o, su, o, su o, içilir. içilirdi diye evet. iyice işlendi. Dolayısıyla musluktan su içme olayı ortadan kalktı. Kaldırdılar. Ee, fakat e, musluktan su içilebilir mi içilebilir? Ee, İçilmeli de zaten. Fakat o suyun temiz olarak bize e, belediyeler temiz sağlamak zorunda. Hı -hı. E, i̇sale Hı -hı. hatlarını e, yenileyip e, evet. bunları sağlamak zorunda. Hı -hı. Bir de şunu konuya ben değinmek istiyorum. E, i̇nsanlar her, her zaman her bu bunu gibi raporlar veya açıklamalar yapıldığında e, arıtma sektörüne yönelebiliyorlar. Arıtma cihazı en sağlıklısı diye düşünebilirler. Evet. Hı -hı. Arıtma alarak e, çeçebeke suyuna yönelirler. E, suyun arıtılarak e, eğer düzenli, güvenli bir şekilde bu yapılabiliyorsa burada pek problem yok diyebiliriz fakat Türkiye'deki ağırlıklı arıtmalar e, ters ozmo sistemiyle e, çalışıyor. Reverse ozmoz sistemiyle ve burada hmm. suyun yapısındaki e, pek çok mineral alınıyor. Su fakir bir su haline evet. gelmiş olabiliyor dolayısıyla. Temiz ama fakir bir faki su. Fakir bir su olabiliyor. Hmm. Dolayısıyla bu suları tüketmek hani çok da sağlıklı bir şey değil Dünya Sağlık Örgütü vaktiyle. Böyle bir açıklama yapmıştı. Hani arıtılmış su içmek kalp krizine bile yol açabilir demişti. O kadar vaktiyle. ciddi sonuçları var yani. Evet, evet. Türk Silahlı Kuvvetleri TSK'nın bir koruyucu hekimlik bülteni vardır. Orada insanlarımız bu konuları biraz daha görebilirler, değinebilirler. Hı hı. Evet arıtma suyu... Çok da hani e, sağlıklı değil diyebiliriz sağlıklı çünkü değil. bize aslında sağlıklı su vermiyor ama e, yeni nesil arıtma cihazları daha e, bazı maddeleri birbirinden ayırıp bazılarını hani suyun içerisinde bırakabiliyorsa yararlı olanları diyelim o zaman problem olmayabilir. Ama şimdilik öyle bir teknoloji yok Anladığım kadarıyla ee, Evet <gülüyor> tahmin etmekte <edildi. gülüyor> fayda evet, Ama zaten, asıl talebimiz evet. biz musluklardan e, Evimizdeki musluklardan Temiz ve kaliteli su içebilmemiz Gerekiyor Evet, Bunu talep, bu, etmemiz, bunu talep gerekiyor. etmemiz gerekiyor Ve bunu sadece skandallar olduğunda değil her zaman Talep etmemiz gerekiyor Umarız bu yazda böyle bir skandallan karşılaşmayız Hı, İnşallah İnşallah. <gülüyor> Mehmet Bey'e çok teşekkür evet, ediyoruz teşekkür Gıda Güvenliği Hareketinden geldi tamam. Stüdyomuza konuk oldu ve bizi aydınlaştırıyor Attı. Benim anladığım şu çok fazla bir şey değişmemiş rapordan sonra. Evet. Evet. Umarım hep birlikte vatandaşlar inisiyatifi ele alarak hani bunun takibini yapacaklar ve bir şeyler değişebilecek. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ben Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.